Hucurat Suresi, Necm 647 Ey iman etmiş kimseler! Allah'ın ve elçisinin iki eli arasında öne geçmeyin. Dinde kendi görüşlerinizi öne çıkarmayın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ey iman etmiş kimseler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize yüksek sesle bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz bilincinde olmadan saygısızlıkta ileri gidersiniz de amelleriniz boşa gidiverir. Şüphesiz Allah elçisinin huzurunda seslerini kısan kimseler işte onlar… Allah'ın katlerini kendisinin koruması altına girmesi için imtihan ettiği kimselerdir. Onlara bağışlanmışlık, korunmuşluk ve büyük bir ödül vardır. Şüphesiz sana odaların arka tarafından seslenen kimseler, onların çoğu akıllı davranmıyorlar. Ve eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha iyi olurdu. Ve Allah, kullarının günahlarını çok bilerek reddeden, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ey iman etmiş kimseler! Eğer hak yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse, hemen araştırın, tespit edin. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız, zarar getirirsiniz de, Yaptığınıza pişman olan kimseler olursunuz. Ve şüphesiz içinizde Allah'ın ercisinin varlığını bilin. Şayet o birçok işlerde size uysaydı kesinlikle sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah kendisinin bir lütuf ve nimeti olarak size imanı sevdirdi ve onu kalplerinize zinet yaptı. Küflü Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmeyi hak yoldan çıkmayı ve isyanı da size çirkin gösterdi. İşte bunlar, rüşte akıl erginliğine sahip kimselerin ta kendileridir. Ve Allah en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır, en çok sağlam yapandır. Ve eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaştırılırlarsa, hemen onların arasını düzeltin. Şayet biri ötekinin üzerine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Sonra da eğer dönerse, aralarında adaletle barış yapın ve hakkaniyetle davranın. Şüphesiz ki Allah, hakkaniyetle davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse rahmete ermeniz için kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'ın koruması altına girin. Ey iman etmiş kimseler! Bir topluluk bir topluluğu alaya almasın. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınları alaya almasın. Belki de alay ettikleri kadınlar kendilerinden hayırlıdır. Kendinizi de fırlatıp atmayın, ayıplamayın, küçük düşürmeyin. Birbirlerinizi lakaplarla fırlatıp atmayın Küçük düşürmeyin, küçümsemeyin. İmandan sonra hak yoldan çıkış da adlanmak ne kötü şeydir. Ve kim hatadan dönmezse işte onlar yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendileridir. Ey iman etmiş kimseler! Zannın birçoğundan sakının. Şüphesiz zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Bir bölümünüz bir bölümünüzün gıybetini yapmasın. Onun yokluğunda ileri geri konuşmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemeyi sever mi? İşte bunu çirkin buldunuz. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah tövbeleri çokça kabul eden, çok tövbe fırsatı verendir çok merhamet sahibidir Necm 648 Ey insanlar biz sizi bir erkek ile bir dişiden oluşturduk birbirinizle tanışasınız diye sizi uluslar ve oymaklar yaptık şüphesiz ki Allah katında en değerliniz en çok Allah'ın koruması altına girmiş olanınızdır gerçekten Allah en iyi bilendir, en çok haber alandır. Necm 649 Bedevi Araplar, inandık dediler. De ki, siz inanmadınız ama eslemna, yani sağlamlaştırdık, kendimizi sağlama aldık deyin. İman henüz kalplerinize girmedi. Ve eğer, Allah'a ve elçisine itaat ederseniz o yaptıklarınızdan hiçbir şeyi size eksiltmez. Gerçekten Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Müminler ancak Allah'a ve onun elçisine iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen ve malları ve canlarıyla Allah yolunda çaba harcayan kimselerdir. İşte bunlar sadıkların ta kendisidir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde olanları da, yerde olanları da bilir ve Allah her şeyi çok iyi bilir. Onlar İslam'a girdikleri için senden minnet duymanı bekliyorlar. De ki, İslam'a girmeniz üzerine benden minnet beklemeyin. Tam tersi, eğer doğru kimseler iseniz, sizi imana erdirdiği için siz Allah'a minnet duygusu besleyin. Şüphesiz Allah göklerin ve yeryüzünün görülmeyenini, duyulmayanlı, sezilmeyenli bilir. Ve Allah yapmış olduğunuz şeyleri çok iyi görendir.